Asır Ajans sunar. Büyük Cihaz. Koca Ahmet Yesevi. 11. Yüzyılın sonları...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 Dünya bir türlü sulh ve sükuna kavuşamıyor. İslam'la tanışan Türk toplulukları İslamak kılıç oluyor, can sevil ediyorlar can pazarında. Çoğu zaman canlar gerçek değerinde satılıyor. Doğuda Selçuklular Roma'yı hırpalıyor. Anadolu mescid ediyor secdeli alanlara. Bedenin ve ruhun kıblesine varılan. Oluk oluk kanla sulanan topraklar, Muhabbet gözyaşlarıyla yeterince sulanamıyor. Nasıl oluyorsa her yer hep boş kalıyor. Ve boş kalan gönüller viran ediyor. Dünya perde oluyor, İlim perde oluyor hakikaten. Hz. Peygamber'in varislerine, ihtiyaç son haddinde. Allah dostları, Bulutlu zamanların, Bulutlu zamanların,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 ...Yesi şehrinden gül kokusu yükselmiş rüzgarlar, Anadolu'ya, Balkanlara, Rumeli'ye göndermiş... Öküz kaşık satıyor Baksana Adam kaşıkları seçerken nasıl da sabırla bekliyor Bizde burada pek mal satamayacağız galiba Gel gel şuradan kaşık kepçe alalım Ama daha bir şey satmadık yani ki Bırak şimdi satmayı aklın fikrin ticarette Her şey her yerde satılmaz ki değil mi ya Gel gel gel İyi, hadi bakalım. Aa, Ne güzel kaşıklar bunlar Ustası da yamanmış Aa, Şuraya bak şuraya bak Ne bak. var orada Fiyat listesi Bozuk param var mı Hı. Çok ucuz bunlar be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 Yolcusunuz paranızı dikkatli harcamalısınız Şişt, Bir dakika dur nereye gidiyorsun dursana Karar sizin Şşş üstünen ne dersin ne yapalım Ama baksana <gülüyor> öküz bekliyor Ama boşver Zaten doğru dürüst para kazanamadık da hadi yürü gidelim Şişt, Benim içim rahat değil Neyse canım 12 kaşıkla 5 kepçeden başka ne aldık ki zaten değil mi <gülüyor> Hadi yürü yürü <gülüyor> Üstünen çünkü ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Baksana öküz peşimizden geliyor. Aa, dur dur. Ben kovarım şimdi onu. Hız! Hız! Yürü. Hadi git içine bakayım be. Hız, hız! Git! durdu. Yerinden kıpırdamıyor. Ya öküz! Hüs, dedik ya be. Şu bastonunu versene bana. Bastonunu versene. Bastonumun yanında olmadığını görmüyor musun? <gülüyor> Fiyakan bozulmuş desene. Sana da pek yakışıyordu ha. Kala etme be. Dur dur dur. Şimdi taşla kovarım ben o öküzü. Dur bakayım şimdi. Hay Allah ortalıkta ne kadar temiz böyle ya Atacak bir taş parçası bile bulamıyorum Hiçbir şey yok bir çöp bile yok Höst be Bırak başımızı be öküz Höst Hüsnien, Bu öküz bizim dilimizi bilmiyor galiba Burada öküzleri kovarken acaba ne derler Bana bak İstersen biraz hızlı yürüyelim Yetişemez o zaman bize Evet evet hadi Hıh geliyor Öküzle koşuyor peşimizden. Olamaz. Bak bak bak bak. Ne yapacaksın? Ah, ne yapacaksın? Gelme be peşimizden. Gelmesene be. Şişt, önüne bak. Ah. <gülüyor> Üstüm başım berbat oldu. Ben sana önüne bak demiştim ama. Ama baksana elbise bir yeni almıştım ya. Puh. <gülüyor> <Hı>? gel. Geldi. <gülüyor> Geldiyse geldi. Ben karışmıyorum artık. Ah. için peşimizden geliyorsun öküz? Öküz! Bana bak. Öküz kere öküz. Defol git işine. Hadi hız hız. Ona böyle davranmayın. Ayıptır. Neden ayıp olsun? Hayvan o. Sıradan hayvan değil ama. Görevini yapıyor. Ya onun yüzünden üstüm başımda oldu baksanıza. Onun yüzünden değil. Yanlış sebep gösteriyorsunuz. Öküze bakayım derken düştü ama. Olabilir. Bu ilk sebep değil. Yabancı olduğunuz için bilmiyorsunuz. Bu öküz aldığınız kaşıkların ya da kepçelerin ücretini tam olarak...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 Aldığınız şeylerle ilgili bana doğru bilgi vermediğinizi söylesem incitir miyim sizi? Ee, özür dilerim. <gülüyor> şey Acaba söylemeyi unuttuğunuz başka şey de almış mıydınız? Ee, ne dersin Cüstiyen? Ee, ben mi aldım? Şey evet beş tane de kepçe almıştım ama o kadar işte. Parası da bir şey olsa bari. Beş paralık kaşık ve kepçe için aleme rezil olmaya değer mi canım? Tabii Şemiyet ya. önemli değil. Ha beş para ha bin para.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 Gitti Gomlenus. Gerçekten parasını tam olarak alınca gitti. Aslında bizim şehrimizde yabancılar 3 gün misafir sayılır ve kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmez. Belki yakında kendisine misafir olanla, misafir olmayanla öğretiriz. Öküzüme öğretilecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok boşsunuz. Öküzü bırakın da insanları terbiye edinsiz. <gülüyor> ha. Şehrimizdeki insanlardan bir şikayetiniz mi var? Şey yani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 Onlar için savaş meydanıyla çarşının bir farkı yoktu. Allah'a giden yolda meleklere karışmak gibi Allah içinde her şeyleri renk kendildi. Zaman ve mekan hep aynı ülke için bir imkan Semaye Sermaye. Yüzyıllar boyunca kuta inanmışlar, kutlu olanlara bağlanmışlar. Evlerine giden yolda menzilleri, dergah.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم آمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تبلو فكل حسبي الله لا إله إلا هو Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sedekallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. Biz ne yapacağız? Buyurun. Bismillah.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 Dünyadan geçmelidir. Bu makama kimire, iş bu nakdi kimdire, varlığın hakka vere cümle âlâm içinde. Kim bu sırra irmedi, kendi özünü dirmedi, bu ışktan esiremedi ömrü i içinde. Varlık yokluk bir durur, ışk-ı bir dürür, dünya ahiret bir durur ışk Kadim içinde. Ahmet Yesevi ilk emaneti Aslan Baba'dan almış. Tahsilini Nakşi silsilesindeki Yusuf ile tamamlamış. Ona halife olmuştur. Şeyh Yusuf Hemedani, Ebu Ali Farmadi'nin mürididir. İmam de aynı şeyhe Bir Birçok felsefi ceryanın sam yeri gibi ortalığı kavurduğu bu devirde tasavvuf anlayışları kitap ve sünnete dayanır. Hoca Ahmet Yesevi için sünnet,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 muhavera Nehir'deki en büyük merkezidir. Sonrasında sana Yusuf Efendi söyler. Gel seni Yesin'in hükümdarı ile tanıştırayım. İyi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 ...buna bir çare bulunmalıydı. Ve bir gün...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 Neredeyse bulun getirin hemen İnsan türlü türlü yer damar damar Bazılarının hoşuna gitmez bu iş Ne için geciktiniz böyle? Efendim affınıza sığınırım Dileğinizi yerine getirebilmem için önce yapmam gereken bir iş vardı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 İstedik Allah verdi Şimdi bir de kesilmezse bu yağmur Hadi Ahmet Emredileni yap Şuraya bakın İnsanları hayvanları seller götürüyor Bir şeyler yapmalı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 Bu gece kuş gibi hafif hissetiyorum kendimi. İçmeden de sarhoş olunuyormuş. Anlamadım. Başver. Mihmandarımız gelse de biraz daha anlatsa. İstirahatinize engel olmayayım? Yok olmazsınız. Bu hocanın talebelerinden bizim memlekete gelen olsa biz yardımcı oluruz. Heh, nasıl inanayım? Mesela siz bu gece Müslüman olmayı kabul edebilir misiniz? Ama şey, e, yalan... e, sonra bizi aforoz ederler. Kimseye söylemeyiz Müslüman olduğunuzu. Yani gizli Müslüman mı? Sizin ülkenizde...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 Guhara'ya gidişini şöyle ifade eder.